Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarının üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbani çağrısını yapıyordu. Bir bir bu çağrıya gönül veriliyordu. Ama yine de toplumun genelinde çağrı yankı bulmuyordu. Putperestlik bunu engelliyordu. Atalarının dini bunu engelliyordu. Sınıfsal durum bunu engelliyordu. Kölelere bir nesne gibi bakıyorlardı. Ayrıca bu toplumda çok derinlerde olan kabilecilik vardı. Kabilecilik çok ileri boyutta bir esastı. Birey ve toplumu en çok kuşatan ögelerden biri de kabilecilikti. O günkü toplumda güçlü kabileler vardı. Haşimiler ve Emeviler vardı. Bu iki kabile uzun yıllar Birbirlerine üstünlük sağlamanın mücadelesini veriyorlardı. İki rakip kabileydi. Haşimilerden bir peygamber çıkıyordu. Emeviler buna nasıl bakabilirlerdi? Buna evet demeleri mümkün olabilir miydi? Olası bir şey değildi. Aksine azgın bir düşmanlık beklenirdi ve öyle de oluyordu. Emeviler peygamber efendimizin karşısında yalçın kayalar gibi duruyorlardı. Çok keskin tavırları vardı Ebu Cehil'in İslam'ı kabul etmeyişinin Ciddi nedenlerinden biri de kabilecilikti Bir defasında Ahnes bin Şerik Ebu Cehil'e İslam hakkında ne düşünüyorsun diye soruyordu Ebu Cehil Bizimle Haşimiler arasında Eskiden beri rekabet vardır Şerefi paylaşamayız Onlar halka yemek yedirdiler Biz de yedirdik onlar yaya kalmış kimselere binek verdiler, biz de verdik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bulunduk. Sonunda aynı dereceye ulaşıp burun buruna giden iki yarış atı durumuna geldiğimizde, onlar işte bizden semadan kendisine vahiy gelen bir peygamber çıktı dediler. Biz buna nasıl ulaşacağız? Allah'a and olsun ki ona asla inanmayız diyordu. Emevi kabilesi sakinleri şunu anlıyorlardı. Bu Rabbani çağrı bir gün gelir, Mekke yönetimine el koyabilirdi. Bunu hissediyorlardı. O zaman Emevi kabilesi ne işe yarayacaktı, ne yapacaktı? Bu nedenle herkes bu çağrıya onay verse de, Emevi kabilesi evet demeyecekti. Olay sadece kabire olayından da ibaret değildi. Mekke ve civar şehirlerin zenginleri, Olaya servet açısından da bakıyorlardı Bu işe seçilecek insan Peygamber olacak insan Bu bölgenin zenginlerinden biri olmalıydı Olması gereken buydu Sağ suresinin 8. ayeti cellesinde Kur'an aramızda ona mı indirildi diyorlardı Buna şaşırıyorlardı Çok garip karşılıyorlardı Onun nesi var diyorlardı Zuhruh suresinin 32. ayetinde Onlar dediler ki bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Rabbinin nimetini onlar mı paylaşıyorlar buyuruluyor. Kuluna imkanlar sunan Rahman-ı Elbette kul çalışacaktı, çırpınacaktı. Kendine düşeni yapacaktı. Ama her çalışma sonuç vermezdi. Bir sonuca ulaşılamazdı. Sonuç Rabb-u ilişkindi. O dilerse olurdu. İnsan, insandaki kabiliyetler ve yeryüzü nimetleri hepsi Allah'tan geliyordu. Mülkün sahibi oydu. Ama insan bunu göremiyordu. Bunu görmek istemiyordu. Zira bunu görseydi sorumluluk için olacaktı. Bunu görmüyor ve her şeyi kendinden biliyordu. Kabiliyetlerini kendinden biliyordu. Enerjisini kendinden biliyordu. Çalışma potansiyelini kendinden biliyordu. Nimetlere ulaşmayı Kendi kabiliyetlerine bağlıyordu Aynen ayette geçtiği gibiydi Ey insanoğlu Seni Rabbine karşı Müstani kılan nedir Rabbine muhtaç değilmiş gibi Hallere düşüren nedir Acıydı Allah'a ait olanları Kul kendinden biliyordu Servetler kazanınca Kendini daha bir müstani görüyordu Allah'a ihtiyacı yokmuş gibi bir algının içine giriyordu Giderek serveti Hayatın merkezi sayıyordu İnsanın serveti yoksa Bir hiç gibiydi Mekke ve Taif'in Zenginleri böyle bakıyorlardı Hayata Kur'an iki şehirden Bir büyük adama indirilse olmaz mıydı Diyorlardı Servet olunca büyük adam olunuyordu Serveti yoksa küçük adamdı ya da kaç paralık adamdı gibi değerlendiriliyordu. Peygamber Efendimiz bizlere temel bir gerçeği öğretiyordu. Öyle buyuruyorlardı. Birisi, bir insanın zenginliğinden dolayı saygı gösterirse dininin üçtekisi gider buyuruyorlardı. Rahman-ı Rahim peygamberini belirliyordu. İnsanlığın önüne insanlığın üstadını koyuyordu. İnsanlığın son üstadı, Peygamber Efendimiz'di. Rabbi Rahim en ahlaklı olanı işaret ediyordu. En layık olana sorumluluğu yüklüyordu. İnsanlığı, bütün insanlığı kucaklayana nübüvveti ikram ediyordu. Onun maddi imkanı yoktu. Onun maddi hallerden uzak tutmuştu. Onun bir kabile reisi, bir aşiret reisi olmasını muradi ilahi istemiyordu. Tertemiz vahye, dünyevi gölgeler düşsün istemiyordu. Bu davanın hiçbir noktasına ihtiraslar bulaşmasını istemiyordu. O arı duru bir insandı. O ahlakı zirve boyutlarında bir insandı. O bütün insanlığa rahmet olacak bir insandı. O insanlığa rahmet elçisi olandı, rahmetin elçisi olandı. Ne kabilecilik merkezde olabilirdi, ne de servet hayatın merkezinde olabilirdi. Hayatın merkezinde iman kaynaklı ahlak olacaktı. Çağrı bunun içindi, çağrı bunaydı. Peygamber Efendimiz kim kavmiyetçiliğe çağırırsa, kim kavmiyetçilik uğruna mücadele ederse ve kim kavmiyetçilik uğruna ölürse bizden değildir buyuruyorlardı. İslam hayatın bütün alanlarında kavmiyetçilik telin ediyordu. Asıl değer ahlaktı. Hakiki değer takvaydı. Hucura suresinde öyle buyuruyordu Allah'ın dinde sizin en değerliniz, en takvalı olanınızdır buyuruyordu. Arı duru bir tevhid inancı olacaktı. Tertemiz bir hayat için salih ameller olacaktı. Olabildiğince nafile ibadetler olacaktı. Böylece şirkten arınmış ve tevhid ikliminde bir hayat yolculuğu içinde Olgun bir mümin olabilmek için çaba sarf eden bir hal söz konusu olacaktı. Değer bunlardı. Kalite bunları özümsemekti. Ahlaki gelişmede sahici bir yol alabilmekti. Güzel bir mümin olabilmekti. Daha güzel bir mümin olabilmekti. Mümkünse en güzel müminlerden olabilmekti. Sohbetimizin bir yerinde vurgulamıştık. Peygamber Efendimizin çağrısına evet dememelerinin en ciddi nedenlerinden biri de ahiret inancını kabul etmek istemiyorlardı. Onlara göre en rahatsız edici olan ahiret inancıydı. Özgürlüklerini engelleyen bir inanç esası olarak görüyorlardı. İstedikleri gibi yaşayamayacaklardı. Haksız kazanç elde edemeyeceklerdi. İnsanlara istedikleri gibi davranamayacaklardı. Eğlence dünyasında İstedikleri gibi eğlenemeyeceklerdi Neredeyse onlara göre Hayatın tadı tuzu kalmayacak Gibiydi Bu nedenlerden dolayı ahiret inancına Muhalefet ediyorlardı Casiye suresinin 24 ve 25. ayetlerinde Onlar Hayat ancak bu dünya hayatımızdır Ölürüz ve yaşarız Bizi zamandan başka helak etmez Dediler Halbuki onların bu konuda Hiçbir bilgileri yoktur onlar bilmeyerek ve zan ile söylüyorlar. Kendilerine açık ayetlerimiz okunduğunda, onların delilleri ancak, eğer sözünüzde doğru iseniz, haydi babalarımızı getirin demek olur. Mü'minin suresinin 82. ve 83. ayetlerinde ise, onlar, biz ölüp toprak ve kemik olduktan sonra, tekrar diriltilecek miyiz? Yemin ederiz ki, bize, atalarımıza da, daha önce bu vaat olunmuştu. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir Buyruluyor. Yine Mü'min'in suresinin 115. ayetinde Size ancak boşuna yarattığımızı ve sonunda bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız buyuruluyor. Hesaplaşma zor geliyordu. Hem de hayatın bütün karelerinden hesap vermek çok zor geliyordu. İnsanı korkutan bir şeydi. İnsanın rahatını kaçıran bir olguydu. Ya inanmak ve büyük bir sorumluluğu kabullenmek vardı ya da inanmamak ve keyfince yaşamak vardı. Öbür alem diye bir şeyin olmadığını varsaymak vardı. Peygamber Efendimiz bir ilahın olduğunu, ondan başka ilahın olmadığını, diğer ilah diye ifade edilenlerin boş ve anlamsız olduğunu, insanın ve toplumun üzerine bir yük olduğunu beyan ediyordu. Rabbani çağrıyı yapıyordu. Ama bu şarının önünde ciddi engeller vardı. Atalar dini vardı. Yüzyıllardır süre gelen bir hayat tarzı vardı. Toplumun bütün katmanlarına oturmuş bir hayat tarzı vardı. Atalarından gelen bir yoldu, bir hayat tarzıydı. Sonra ilahları vardı, putları vardı. Putlara anlamsızdı, boştu. Onların üzerine tam bir yüktü ama onlar öyle bakmıyorlardı. O sahte, ilahlarsız, bir hayatın olmayacağını sanıyorlardı. Putlarını asla bırakmak istemiyorlardı. Bir de toplumun değerli ve değersiz insanları vardı. Servet sahipleri vardı, mal, mülk sahipleri vardı. Bu varlıklı insanlar nasıl kölelerle bir ve beraber olabilirlerdi, nasıl eşit olabilirlerdi, nasıl aynı seviyede olabilirlerdi. Çok önemli bir husus vardı. Kabile hayatın ana çizgilerindendi. Kabilerin üstünlüğü vardı, şerefi vardı, şerefli kabileler vardı, düşük kabileler vardı. Peygamberin çağrısı bütün bunların bir değer olmadığını ilan ediyordu. Tevhidi ön plana çıkarıyordu, adaleti ön plana çıkartıyordu. İnsanların tarağın dişleri gibi olduklarını ön plana çıkarıyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.